Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum Bugün Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 47.sini sunacağız inşallah Alt başlığımız Müslümanların ilk haççı Müslümanlar Hicri 9. yılda ilk hatcını yaptılar Bugüne kadar haç yapmamışlardı Bundan önce Mekke'ye doğru yürümüşler Fakat Hudeybiye'de Mekkeliler tarafından durdurulmuşlar Hudeybiye Anlaşması yapılmıştı hatırlarsanız. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonraki yılda hacca gelemediler. Hicri 9. yılda Müslümanlar Arabistan'da egemenliğini kabul ettirmişlerdi tamamında. Mekke Müslümanların eline geçmiş. Putperestlerin son kalesi Taifliler Müslüman olmuşlar. Putperestleri Müslümanlara karşı kışkırtacak kimse kalmamıştı. Arabistan'daki birçok putperest Arap kabilesi Medine'ye geliyor, ya İslam'ı kabul ediyorlar, ya da Müslümanlarla anlaşıyorlardı. Hicri 9. yılda Arabistan'da bazı olaylar gerçekleşti. Gerçekleşen olay, Müslümanların ilk haçlarını yapmaları, ilk haçlarında bütün Arabistan'ı, hatta Arabistan dışını da etkileyecek ayetlerin okunmasıydı. Hudeybiye Anlaşması'ndan önce, Müslümanların haç yapma girişimi Mekkeliler tarafından engellenmiş, Hudeybiye anlaşmasından sonra da Müslümanlar haç yapma imkanı bulamamışlardı. Hayber, Mute, Tayif seferleri Müslümanları bir hayli meşgul etmişti. Hicri 9. yılda Medine'den bir grup haç yapmak için hazırlığa başladılar. Müslümanların arasında putperest Araplar da vardı. Resul, haç kafilesinin başına emir olarak Ebu Bekir'i görevlendirdi. Böylece hac emirliği kavramı doğmuş oldu. Müslümanların ilk hacci ile başlayan hac emirliği, haccin hükümlerinden biri olarak devam ede geldi. Meselelerin hükümlerine konu oldu bu olay. Mekke'de hac esnasında hacci organize etmek, haccin yapılmasını sağlamak, haccin yapılmasını takip etmek, can, mal güvenliğini sağlamak, hacce gelenlerin yiyeceklerini, içeceklerini organize etmek, hastalıklarında yardımcı olacak faaliyetleri yürütmek haç emirliğinin görevleri arasında sistem olarak oturdu. Elbette bütün bu gelişmeler, Ebu Bekir'in haç emirliği sırasında henüz oturmuş değildi. Ama haç emirliğindeki temel mantık buydu. Haç kafilesi, Ebu Bekir'in liderliğinde yola çıktı. Onlar henüz yeni yola çıkmışlardı ki, Tövbe Suresinin ilk ayetleri geldi. Tövbe Suresinin gelen ayetlerini okumak üzere, Resul Ali bin Ebu Talib'i görevlendirdi. Henüz haç kafilesi Mekke'ye ulaşmamıştı. Ali bin Ebu Talip, devesinin yürüyüşünü hızlandırarak haç kafilesine yolda yetişti. Ebu Bekir ona gelişini anlamak için emir olarak mı geldin yoksa başka bir görevin mi var diye sorunca Ali bin Ebu Talip, emir sensin, benim başka görevim var deyip durumu anlattı. Henüz putperestlerin Mekke'ye haç için gelmeleri yasaklanmamıştı. Onun için Arabistan'ın her yerinden putperest Araplar da hacca geliyorlardı. Zaten Medine kafilesinin içinde de putperestler vardı. Mekke'nin fethinden sonra putperest Arapların haç sırasında Kabe'de bulunan putlarına tapmaları hariç diğer ibadetlerini yapıyorlardı. Müslümanlar da ilk defa haç yapacaklardı. Henüz haç ibadetinin nasıl yapılacağıyla ilgili kurallar da tam olarak belirlenmiş değildi. Elbette her iki toplum Müslümanlar ve putperestler birlikte haç ederken haçın tarihsel geleneklerine uyacaklar ama Müslümanların ibadet şeklinde putperestlerin putperestlik inancına ilişkin uygulamaları olmayacaktı. Fakat henüz ayrılıklar tam da netleşmemişti. Ali bin Ebu Talip, Resulün emrettiği gibi Müslümanlar ve putperest Araplar minada iken Hac-ı Ekber günü, yani kurban kesme günü, Tövbe Suresinin 1. ayetinden başlayarak, 40. ayetine kadar okudu. Tarihi rivayetler böyle geçiyor. Tartışılabilir. Ne kadar okudu, ne kadar okumadı. Ancak tartışılan konu, Ali bin Ebu Talib'in, Mekke'de haç sırasında, Tövbe Suresini okuması olmayacak. Tartışılan konu, hangi gün, kaç ayet okuduğu konusunda olabilir. Gerçi bizzat, Ayetin içinde hadiye günü geçmektedir ki bugün tartışmalardan uzaktır. Tartışılan, tartışılabilecek konuları bir kenara bırakarak, tövbe suresinin birinci ayetinden başlayarak ilk 40 ayetini burada biz de okuyalım. Bakalım neymiş? Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kâfirleri rezil edecektir. Haccekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kâfirlere elem verici bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar dışındadır. Onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah sakınanları sever. Haramaylar çıkınca müşrikleri Bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hafzedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, salatı ikame eder, zekatla verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayan esirgeyendir. Eğer müşriklerden biri senden aman dilerse Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman verir. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Mescidi haramın yanında, kendileriyle anlaşma yaptıklarınızın dışında, müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl bir ahdi olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah sakınanları sever. Nasıl olabilir ki, onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne ahit ne de anlaşma gözetirlerdi. Onlar arızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar. Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne ahit tanırlar ne de anlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tövbe eder, salatı ikam eder ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize saldırılarsa küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri olmayanlardır. Umulur ki küfre son verirler. Verdikleri sözü bozan, peygamberi çıkarmaya kalkışan ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizde onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın. Mümin toplumun kalplerini tarafsızsın. Onların kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa Allah sizden cihad edip Allah peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescitlerini imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, salatı dosdoğru ikame eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete edirmez. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Rableri onlara tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler.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 hızlı makrabanız, kazandığınız mallar, kesata uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah falsıklar topluluğunu hidayete edilmez. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi ve kafirlere azap etti. İşte bu, o kafirlerin cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine, Dilediğinin tövbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayan, esirgelendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hiçmez sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizce verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dedi. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözlerdir. Daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin nasıl da döndürülüyorlar. Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emir olundu. Ondan başka ilah yok. O bunların ortak koştukları şeylerden uzak. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasılarda Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. O müşrikler hoşlanmasalar da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elen verici bir azap müşteren. Cehennem ateşinde kızdırılıp, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları daranacağı gün, işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeyleri tadın. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru bir hesaptır. O aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler Nasıl sizinle yakın savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı topyekun savaşın. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir. Ertelemek, sadece kafirlikte ileri gitmektir. Çünkü, onunla kafir olanlar saptırılır. Allah'ın haram kıldığının sayısını bozmak, onun haram kıldığını helal kılmak için, bir yıl helal sayarlar, bir yıl da haram sayarlar. Onların kötü işleri, kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah, kafirler topluluğunu hidayet edilmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki? Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası Ahiretin yanında pek azdır. Eğer çıkmazsanız, sizi pek elem verici bir azab ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir, siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi. Kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, fikmez sahibidir. Ali bin Ebu Talib Mina'da bu sözleri okurken atmosfer bambaşkaydı. Arabistan'da Putperestlerin bayrağını kaldırarak Müslümanlara karşı çıkacak herhangi bir güç yoktu. Son kale Taif'te düşmüştü. Kaldı ki ayetler direkt olarak putperestlerin öldürülmesini emretmiyordu. Müslümanlarla savaşmayan, Müslümanlarla barış anlaşması olanlar yaşamalarına devam edecekti. Mina'da Ali bin Ebu Talib'in okuduğu ayetleri bütün insanlar dinledi. Orada putperestler de vardı. Belki de o gün okunan ayetleri dinleyen putperest araplar Müslümanlardan daha fazlaydı Milada. Ama artık kontrol yönetim Müslümanların eline geçmişti. Putperestliğin bütün kaleleri düşmüştü. Haç emiri olarak Ebu Bekir'in görevlendirilmesi, Ali bin Ebu Talib'in ayetleri okumak üzere görevlendirilmesi, sonraki yıllar Müslümanlar arasında ciddi yönlenmelere neden oldu. Resulün vefatından sonra bazı Müslümanlar İslam dininin Rasul'den sonraki manevi imamının yani liderinin, temsilcisinin yani açıklayıcısının, tebliğcisinin Ali bin Ebu Talip olduğu noktasında görüş bildirdiler bu olaya dayanarak. Emirlik ile imamlık mertebelerine ayırarak kendilerine felsefe edindiler, inanç edindiler. İmanları dinin temsilcisi, emirleri toplumun yöneticisi olarak gördüler. Bir bakıma imamları dinin temsilcisi görerek toplumu yöneten halife, vali, emirleri imamlara bağlı yürütücüler olarak gördüler. Halbuki Müslümanların ilk haccı sırasında Resul'ün görevlendirmelerinden bu tür yorumlar çıkmazdı. Farklı bir olaydı. Ama değişen ve gelişen siyasi düşünceler ve tarafkirlikler bu olaydan çok şeyler çıkarmaya başladı. Kaldı ki haç emiri olarak Ebu Bekir, Ali bin Ebu Talib üzerinde hükümrandı. Ama onlar olayı ters yüz ederek imamları emirlere üstün kıldılar. Çünkü verdikleri anlam biri dinin temsilcisi, diğeri toplumun yöneticisiydi. Farkında olmadan layık düşüncenin temelini attılar. İki sınıf ürettiler. Siyasetçiler, toplumu yönetenler ve din temsilcisi. Bir din sınıfı üreterek din sınıfını toplumun yönetilmesi olarak anlaşılan siyasetten ayırdılar. Resulün vefatının hemen ardından meydana gelen bu gelişmeler ne yazık ki günümüze kadar geldi. Ehli Şah'da Ayetullahlar sınıfı, Ehli Sünnet'te tarikat şeyhlerinin konumu aynı noktaya geldi. Osmanlı'da padişah veya halife Şeyhülislam makamları, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı konumu bu tür çerçevelerin devamıydı. Bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun seçtiği Cumhurbaşkanı, şimdi halk seçiyor, eski meclis seçiyordu. Ve Cumhurbaşkanı'nın atadığı ülkeyi yöneten başbakan. Bu yönetim sınıfı. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı ne? Din sınıfı. Osmanlı'da halife var, bir Şevluslamlık var. Halife ne? Yönetim sınıfının temsilcisi. Şevluslam ne? Din sınıfının temsilcisi. 50 Şia'da Aytullahlar Kulu. Onların atadığı temsilciler, siyasetçiler. İran'da veya Şia'da. Aytullahlara bağlı şahlar, krallar, cumhurbaşkanları, şehirlere bağlı padişahlar, krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar oluştu. Zaman içinde siyasi yöneticiler, din sınıflarına siz köşenizde oturun, biz işimize bakalım dedi güçlendikçe. Veya tam tersi, din sınıfından yetki olarak ülkeyi yönettiler. Basit, masum bir şekilde, haç esnasında yapılan görevlendirmeler, yapılan üretimler müthişti. İnsan aklının zekasının nefsani duygularla beslendiğinde nerelere kadar uzanabileceğini gösteren bu olgular gerçekten çok manidar. Kur'an musafları oluşturulurken, sure başlarına besmele konulması Allah'ın bir rübni olarak gelmedi. İçinde besmele olan sureler var. Musaf'ın oluşmasını sağlayan heyet, Tövbe suresinin ultimatonla başlamasından dolayı başına besmele yazmadılar. Tövbe suresi, ültimatomla başlamasından dolayı başına Besmele yazmadılar ve bu ayetlere kılıç ayetleri dediler. Yani savaş ayetleri dediler. Çünkü onlara göre Besmele'nin içinde Rahman-Rahim sıfatları vardı. Rahman kuşatıcı, Rahim koruyucu olarak açılım kazanıyordu. Teslillerdeki genel yorum, kafirlere ültimatomla başlayan surenin kuşatıcı, koruyucu, Allah'ın ismiyle başlaması doğru değil gibi bir yargıyla besmine yazılmadığı yönündedir. Ancak Allah'ın ayetlerindeki cihat ayetlerine baktığımızda Allah'ın Müslümanlara savaş emri verirken kuşatıcılığını, koruyuculuğunu kaldırdığı söylenemez. Böyle bir şey yok. Allah savaş emrini verirken de o Rahman'dı, o Rahim'di yani. Barışı temel alan İslam dininin savaşı emrettiği noktalara baktığımızda konunun aslında savaş değil asıl da barışı korumak olduğu görülecektir. Bu nedenle Tövbe suresine besmelesiz başlama noktasına söylenen konuların doğru olduğunu asla düşünmüyorum. Zaten Tövbe suresinin okunmasından sonra Arabistan'da Müslümanlar ile Putteresler arasında ciddi hiçbir savaş olmadı. Zaten kalelerin hepsi düşmüştü. En son kale Taif'ti o da bitti. Karşısında Müslümanların bir güç yoktu ki Arabistan'da. Bundan önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Müslümanlar ile Putperes Araplar, Yahudiler arasında geçen savaşlardaki ölüm sayısı afaki değil. 11 tane savaş olmuş, 500'ü bulmuyor Müslümanların arasından şehit düşen. Muhammed mümkün olduğu kadar barışı öne çıkarmış, asla insan öldürmeyi esas alan bir politika üretmemiştir. İşte inceledik, 47. sunumu yapıyoruz. 46 sunum boyunca bütün savaşları analiz ettik. Ama savaş değil. Ama savaşıldı. Tarihi kayıtlarda Ali bin Ebu Talib'in Tövbe Suresinin ilk 40 ayetini okuduğu rivayet ediliyor. Belki doğru belki yanlış. Bu yönde tam tespit mümkün değil. Çünkü rivayetler yönde gelen bilgilerin tartışması sürebilir. Aradan yıl geçmiş. Tarihi içinde netleşmeyen konuları bugün netleştirmek hayal. Ancak 40 ayetin tamamının okunduğu noktasında beni hem fikir kılmayan ayetler var. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ele aldığı konular ayetlerde dillendiriliyor. Halbuki haç esnasında minada sadece putperest Araplar ve Müslümanlar var. Ama şöyle diyebiliriz. Haç'a gelen insanlar, Arabistan'ın muhtelif yerlerinden geliyor. Yemen'den, Şam'dan, Mısır'dan, Habestan'dan gelenler var. Putperestler ve Müslümanlar olarak. Bunlar dinlediği ayetleri oralara götürecekler. Oralarda yaşayan Yahudiler, Hristiyanlar var. Gidenler Allah'ın ayetlerini onlara bildirecekler. Böylece ültimatomla uyarılan sadece putperestler değil aslında. Aynı zamanda Yahudiler, Hristiyanlar da olacak mutlaka. Ayetlerin girişinde müşriklerden söz edilmesi putperest Arapları akla getiriyor. Ancak ayetlerin devamında Yahudilerin, Hristiyanların da müşrikler kapsamına alındığını görüyoruz. Onun için belki de 40 ayetin okunması doğru. O gün, o güne kadar Müslümanlar, Yahudileri, Hristiyanları putperest Araplardan ayırıyorlardı. Tövbe suresinin Hristiyanları, Yahudileri, müşrik kapsamına alan ayetleri onları birbirinden artık ayırma hale getirdi. 40 ayetin içinde biliyorsunuz tevbe 30, 31, 32, 33 devam ediyor. Bu ayetler Yahudi ve Hristiyanların hangi açılardan müşrik kapsamına alındığını bize anlatıyor. Kararlı duruş, şöyle yaparsanız böyle olur böyle yaparsanız şöyle olur şeklindeki açık bildirgeler önemlidir. Bu açıdan minada okunan ayetler, Müslümanların bundan böyle nasıl davranacaklarının kesin hükmüydü. Kararlı bir duruşuydu. İslam'ın gönderilişinden itibaren Mekke'de geçen 12 yıllık süreç, Medine'de hacca gelinceye kadar geçen 9 yıllık süreç, yani toplam 21 yıllık süreç içinde Muhammed'in kararlılığı netliği, davasına tavizsizliği belliydi. Putperest Araplar bunu çok iyi öğrenmişlerdi. Hristiyan, Bizans İmparatorluğu, Mute Savaşı'nda bunu çok iyi öğrenmişti. Tövbe Suresi, Yahudiler ile Hristiyanları müşrik kapsamına almasıyla durum daha da netleşti. Minada okunan ayetler bütün müşriklere, yani putperest Araplara, Yahudilere, Hristiyanlara şunu diyordu. Ayağınızı dengalım. Müslümanlara karşı olurken bir değil, bin kere düşünün. Allah sizin değil, Müslümanların yanındadır. Müslümanlara karşı çıkan Allah'a karşı çıkmış olur. Öyleyse kendinizi biz de Allah için savaşıyoruz diye kandırmayın. Eğer böyle yaparsanız Allah sizin yanınızda olmayacak. Allah Müslümanların yanında olacak. Müslümanlarla savaşanlara gerekli cezayı verecek. Bu durum gayet açık, gayet net. Herkes ayağını denge almalıydı. Müslümanlar barış içinde yaşamayı öne çıkarırken, Müslümanlara savaş açmak, arkadan vurmak, ihanet ilişkilerine girmek, yaptıkları sözleşmelere aykırı davranmak, arkadan iş çevirmek, gizli açık düşman olmak asla af edilmeyecekti. Bu ültimatının, bu tehdidin ana noktası, ana nirengi noktası buydu. Yani dikkat edin, kaleleriniz düştü. Şimdi ufak ufak bir araya gelip de, işte bir şeyi fırsat bulup, bir sözleşmeyi iptal edilelim, Müslümanların aleyhine bir ilişki oluşturuverelim, bir grup oluşturalım, bir birlik oluşturalım, karşı çıkalım, savaşmak için kendimizi hazır hale getirelim gibi gizli açık düşmanlık yapma noktası asla kabul edilemez. Bu tür düşünceleri, bu tür hareketleri artık bundan sonra asla Müslümanlar kabul etmeyecektir. Bu ayetler bu tür davranışlara karşı bütün o Hristiyanları, Yahudileri ve putperest Arapları uyarıyordu. Sakın! Herkes bu netlikte düşünmek, ona göre davranmak zorunda. Savaş noktasına gelmeyin, barış noktasında yaşamaya devam edin. Herkes anlaşmasına riayet etsin, ayağını dengalsın, Müslümanlara karşı arkadan iş çevirmesin ve Müslümanlara düşmanlık etmesin, Allah'a düşmanlık etmesin, hile hurda düzeni yerleştirmesin, hile hurda ilişkileri kurmasın, ona göre. Tespit edildiği anda cezalandırılacak. Netliğe açık Ültimatom barışı sağlamıştı. Çünkü barış ne zaman bozulur? Barış gevşeklikten bozulur, yumuşaklıktan bozulur, kararsızlıktan bozulur, muğlaklıktan bozulur. Ama ültimatom o kadar açık ve netti ki sakın ha, Yanlış yapmayın değilse hayatınızdan olursunuz. Kesin bir emirdir. Müslümanlarla savaşmak istemeyenler güvenlikteydi. Müslümanlarla barış sözleşmeleri olanlar güvenlikteydi. Müslümanlara karşı net olan, barışı öne çıkaranlar güvenlikteydi. Mina'dan insanlar yeryüzüne dağıldıklarında hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar okunan ayetleri düşünüyordu. Öyle eskisi gibi biz Muhammed'in ne dediğine bakmadık, ne dediğini anlamadık, onu küçük gördük, o Abdülmuttalib'in aramızdaki bir yetimiydi. İyi, hoş insanda ama işte garibinde biriydi diye. Kimse bakamadı, bakmadı. Bundan sonra, Mina'dan sonra. Mina bir çizik attı oraya. Orada bu ayetlerin okunuşu. Ayağınızı dengal. Öyle bakmadıydık, dinlemediydik, yetim gördüydük, bilmem ne gördüydük, şuyduk, buyduk, yok. Artık haddinizi bileceksiniz, sözlerinizi yerine getireceksiniz, anlaşmalarınıza riayet edeceksiniz, düşmanlıkları bırakacaksınız. Aksa halde gereken cezayı çekersiniz. Bu kadar net ve açık. Hayatlarının bundan sonraki yörüngesini çizmek için onlar dinlemek zorundaydı. Ve dinlediler. Değerlendirmelerini ona göre yaptılar. Akıllarına, muhakemelerine, iradelerine engel koymadılar. Kibirlerini bir kenara ittiler. Nefsani arzularını bir kenara ittiler. Hayallerini bir kenara ittiler. Çünkü Müslümanlara karşı çıkmak demek, Allah'a karşı savaş açmak demek hayatlarının sonuydu. Ölümle tehdit edilmişler hem de sorgusuz sualsiz. Yaparsanız asla geri dönüş yok. Sorgusuz sualsiz gidersiniz. Bu durum Arabistan'da büyük bir özgürlük hareketi başlattı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ihtar büyük bir özgürlük hareketi başlattı. Allah insanları zorla dine davet etmiyordu. Onlar İslam'ı düşünerek algılayacaklardı. İstekleri kadar vakitleri vardı. Savaştan, ölümden, yurtlarından sürülmekten korkmamaları gerekiyordu. Barış üzerine durdukları müddetçe yaşamlarını sürdüreceklerdi. Sözleşmelerine riayet ettikleri müddetçe yaşamlarını sürdüreceklerdi. Üstelik kendilerini korumak için herhangi bir emek de sarf etmeyeceklerdi. Müslümanların koruması altındaydılar. Allah'ın koruması altındaydılar. Rahim sıfatı Rahman sıfatı gerçekleşmişti. Bu ültimatomla. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları ültimatomla teşekkül etmiş. Allah'ın adaleti insanları kuşatmış. Allah'ın yasaları İslam üzerine, yani barış üzerine tüm inanan ve inanmayanları koruma altına almıştı. Nasıl? Şeytanın fitlettirmek istediği, fitlemek istediği insanlara haddini bildirerek, onlara oturun oturduğumuz yerde diyerek, haddinizi bilin, ona göre hareket edin diyerek, tehdit ederek, şeytana sapacakları, fitne çıkaracakları, savaş çıkaracakları tehdit ederek orada oturtturarak barış sağlanmış, inanan inanmayan herkes, Rahman ve Rahim sıfatının kapsamında koruma altına alınmış ve İslam üzerine, yani barış üzerine bir yaşam kurulmuştu. Onun için ayetlerin üzerinden tekrar geçerken, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamak istiyorum. Ben tekrar geçerken. O Allah ki, Yarattığı bütün varlıkları kuşatmıştır. Hiçbir yaratılan Allah'ın kuşatmasının dışına çıkamaz. Allah yarattığı bütün varlıkları yok edinceye kadar onların yaşaması, hayatlarının sürdürülebilmesi için gerekli bütün tedbirleri almıştır. Biz buna ne diyoruz? Allah yarattığı varlığın rızkını vermiştir. Kafir de olsa, Müslüman da olsa hiç fark etmez. Hayvan da olsa, insan da olsa, bitki de olsa hiç fark etmez. Canlı cansız bütün varlıklar, bilip bilmediğimiz bütün varlıklar Allah'ın kuşatması altında güven altındadırlar. Yaratılanlardan insanlar, biz Allah'a inanmıyoruz. Ona ihtiyacımız yok deseler de Allah'ın yaratma yasasından ayrı hareket edemezler. İnsanın insanlık yasası, yaratılış yasasından ibarettir. Bizim Allah'a ihtiyacımız yok diyen de, yaratılış yasasından aldığı yetkiyle bu sözü söyleyebilmektedir. Yani ben Allah'a inanmıyorum diyen kişi, bu hakkı, bu sözü söyleme hakkını nereden alıyor? Allah'ın Rahman sıfatından alıyor. Rahim sıfatından alıyor. Çünkü Allah onu, o sözü söyleyebilme yetkisi verdi. İnanmıyorsan söyle, ben inanmıyorum de. Özgürsün, Sorumluluğunda da üstleneceksin. İnanmamanın sorumluluğunu üstleneceksin. Kimse sana, ben Allah'a inanmıyorum dememe noktasında engel koyamaz, baskı yapamaz. Bunu kim söylüyor? Allah söylüyor. Soruma altındasın kuşatma altındasın ve hakların korunmuştur. Bu sözü de bu hakla söyleyebilirsin. Sorumluluğunu sen o başka gelirsin, hesabını verirsin. Ama yeryüzünde hiçbir kul senin elinden bu hakkı alamaz, diyor Allah. Allah onu bu sözü söylemeyecek tarzda yaratabilirdi. Kimse ben Allah'a inkar ediyorum diyemezdi. Böyle bir şekilde de yaratabilirdi. Ama Allah yarattığı insana özgürlük vererek sorumluluk yükledi sorumluluklarını üstlenen her insan istediğini yapabilir. Yaptığı şeyler suç kapsamına girmişse cezasını da çeker. Bundan hiçbir insan muah değildir. Ne inanan ne inanmayan. O Allah ki yarattığı bütün varlıkları koruma altına almıştır. İnanan, inanmayan bütün insanlar Allah'ın koruması altındadır. Onun için hiçbir inanan, inanmayana baskı yapamaz. İnanmayanlar da inanana baskı yapamaz. Allah bu baskıya zulüm der. Haksızlık yapamaz, Allah bu haksızlığa zulümdür. Kim yaparsa yapsın. Allah'ın yarattığı varlığa verdiği hakları elinden alacak her türlü baskı Allah katında zulümdür. Bunun dini yoktur. Yani imanı yoktur. İsterse kafire yap, Müslüman olarak ister kafir Müslümanı yapsın. Allah burada din ayırmaz. Der ki benim yarattığım varlığa hiçbir kul ister inansın ister inanmasın baskı yapamaz. İşte bu korumadır. Müthiş bir koruma. Hiçbir Müslüman onlar nasılsa inanmıyor diye inanmayanların Allah'ın onlar üzerine verdiği hakları elinden alamaz. Akletme, düşünme, özgür iradesiyle ben inanmıyorum deme hakkını elinden alamaz mesela. Bunu yaptığında zulüm olur. Aynı şey inanmayanlar için de geçerlidir. Allah'ın yasaları Müslümanların da Müslüman olmayanların da barış esasları içinde yaşamak üzere haklarını belirlemiştir. Allah katında suçların en önemlisi zulümdür ki zulüm Allah'ın koruması altındaki yaratılanların haklarına saldırıdan ibarettir. Allah'ın koruması altında yaratılanların haklarına saldıran ister Müslüman olsun ister Müslüman olmasın yaptığı zulmün karşılığını mutlaka bulur. Allah'ın koruması sadece insanlar için değildir. Allah'ın aynı zamanda canlı cansız bütün varlıkları koruması altındadır. Bitkiler, hayvanlar, dereler, tepeler, denizler, ırmaklar ne varsa bunların hepsi Allah'ın koruması altındadır. Bunlara kendi keyfince saldıran, haklarını elinden alan mutlaka zulmünün karşılığında cezalanır. Salih'in devesini hatırlayın. Salih'e verilen devenin hakkı var. Çiğnediler, cezalanı buldular. Allah'ın kuşatmasında, korumasında herkes hakkına razı olarak kimse, kimsenin hakkına saldırmayarak adaleti tesis eder. O Allah ki... Rahmandır, Rahip ve ben, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlarım. Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere ihtar. Evet, bir ihtar. Müslümanlarla anlaşma yapan müşriklere, yani Allah'tan başka kendilerine ilah edilenlere bir ihtar. Ey müşrikler dikkat edin, yaptığınız anlaşmanın kıymetini bilin. Yaptığınız anlaşma sizin kimliğiniz, kişiliğinizden ibarettir. Kimliğinize, kişiliğinize sahip çıkın. Yaptığınız anlaşma öyle keyfi bir şekilde dalga geçilecek, efendim işte dikkate alınmayacak, istediğiniz zaman bozulacak, istediğiniz zaman devam edilecek bir anlaşma değil. Siz söz verdiniz, anlaşma yaptınız. O sizin artık bir kimliğiniz oldu, bir kişiliğiniz oldu. Onu koruyun, ona sahip çıkın, ihtar ediliyorsunuz. Anlaşmalarınıza sahip çıkın, ihtar. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri rezil edecektir. bel gününde Allah ve Rasulünden insanlara bir bildiridir ki Allah ve Rasulü müşriklerden uzaktır. Dört ay iyice düşünün. Sizler söylemeseniz de Rabbiniz kalbinizden geçenleri bilir. Dikkatli düşünün, iyi düşünün. Kalbinizde, düşüncelerinizde, aklınızda başka şeyler var. Kafanızda değişik planlar geçiyor. Umuyorsunuz ki Allah'ı aciz bırakalım, sözleşmeleri atalım veya sözleşmeler bitinceye kadar sabredelim. Sonra Allah'a, Resulü'nle, Müslümanlara savaş açalım, bulunduğumuz halden kurtulalım. Şunayı bilin ki sizler aciz bırakamazsınız. Bu tür hayalleri gündeme getirerek veya bu tür düşünceleri aklınızdan, kalbinizden geçirerek, planlar yaparak Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sizler! Sizi yaratana hiçbir şey yapamazsınız. Aslında bilseniz sizi kuşatmışımdır. Sizleri korumam altına almışımdır. Bunu iyi anlayın. Bir densizlik yapıp kendinize yazık etmeyin. Eğer haddinizi bilmeden, cahilce bir şey yapmaya kalkarsanız Allah sizi rezil eder. Ortalıkta perişan kalırsınız. Sakın Rabbinizin korumasına ihanet etmeyin. Bu gerçekler size Haccekber günü yüzünüze okunmaktadır. Kafanızdan, hayalinizden geçenlere egemen olun. Aklınız yerine gelsin. Havalanıp şaşkınlaşmayın. Aklınız başınızdan giderek şuursuzca hareket etmeyin. Size dört ay verin. iyi düşünün. Şunu iyi bilin ki Allah da Resul de sizden uzaktır. Siz haç için buraya kadar geldiniz. Amacınız Allah'a yakın olmak. Ama iyi bilin ki müşrik olarak kaldığınız müddetçe sizlere yakın değilim diyor Allah. Sizden uzağım. Aranızdan seçtiğim Resul de sizden uzaktır. Sakın onu kendi içinizden seçilmiş olduğundan dolayı size yakınlık gösterecek zannetmeyin. Andolsun siz müşrik kaldığınız müddetçe Resul sizden uzaktır. Onun görevi size iltimas geçmek demek değildir. Sizler bilir bilmez aklınızdan, hayallerinizden çok şey geçirmektesiniz. Allah hakkında, Resul hakkında kendi arzularınız, aklınız doğrusuna yanlış zanlarınız var. Eğer tövbe ederseniz sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kafirlere elen verici bir azab müjdele. Kalbinizden geçen olumsuz düşüncelerinizden, zanlarınızdan dolayı tövbe edin. Gerçekten Allah'a inanıyorsanız, Allah için buralara kadar geldiyseniz iyi düşünün. Allah için minaya geldiyseniz iyi düşünün. Allah için Kabe'ye geldiyseniz iyi düşünün. Allah'ın size yakın olmasını, sizden yana olmasını istiyorsanız tüm yanlışlarınızdan tövbe et. Size dört ay müjdet. Unutmayın ki bu sizin için daha hayırlı. Ama kibre kapılır, kendinizi bir şey zanneder, yalan yanlış düşüncelere, hayallere kapılır. Tövbe etmekten yüz çevirirseniz iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Düşünün. Allah'ın sizin tövbenize ihtiyacı yok ama sizin tövbe etme ihtiyacınız var. Tövbeleriniz sizi yalanlarınızdan gerçeğe götürecek tek yoldur. Bunu yapmadığınız zaman sanki tövbe etmekle kendinize bir ün, bir şeref kazanacağınızı düşünüyorsanız size müjde var. Sizin müjdeniz, şibriniz, yalanlarınızda ısrarınız dolayısıyla elem verici bir azaptır. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar dışında, onların anlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Allah sakınanları sever. Ey Müslümanlar, bilin ki anlaşma yaptığınız topluluklara karşı hiçbir şey eksik bırakmayın. Asla onlara zulmetmeyin. Onlar anlaşmalarında durdukları müddetçe korumam altındadır. Onlar anlaşmalarına riayet ederken sizin anlaşma aleyhine davranmanız Rabbinize karşı gelmektir. Sizler Allah'tan sakının. Bilin ki Allah'ı sevenler Allah'tan sakınmasını bilenlerdir. Usulüne uygun olarak yaptığınız anlaşmaların sonuna kadar durun. Asla art niyetli davranarak nasılsa biz artık üstünüz diyerek anlaşmalarınıza ihanet etmeyin. Görüyorsunuz. Allah müşriklere hitap ederken birdenbire Müslümanlara döndü. Onları da uyarıyor. Tövbe suresindeki ultimatomlar sadece müşriklere değil ki ama bugün Müslümanlar onlara okuyor. Aslında bu ultimatonların esas yapısı Müslümanlaradır, müşriklere değil. Dikkatli okursanız ayetleri şöyle bir gözden geçirseniz. Tövbe suresindeki ultimatonlar sadece müşriklere değildi. Aynı zamanda ültimatom Müslümanlara da yapılmıştı. Mina'da yan yana duran Müslümanlar putperestler beraber gelmişlerdi. Eşit bir şekilde Allah'ın huzurunda duruyorlar ve Allah tarafından uyarılıyorlardı. Allah müşriklere haddinizi bilin derken Müslümanlara da haddinizi bilin diyordu. Putperestler bu gerçeklik karşısında şaşkındılar. Allah yanlarında olduğunu söylediği Müslümanları da zulüm yapmamakla, sözleşmelerine ihanet etmemekle, müşriklere zulmetmemekle uyarıyor. Düşünebiliyor musunuz manzarayı? Mina'da putperestler ve Müslümanlar yan yana ve ayetler okunuyor ve ve ayetler hem onları hem Müslümanlara uyarıyor. Bu adaleti, bu eşitliği Allah için Mina'ya toplanmış Müslümanlar, putperestler birlikte teneffüs ediyorlardı. Ali, gül sesiyle bunları okurken herkes sitir titriyordu. Hem Müslümanlar hem de putperestler titriyordu. Çünkü her iki toplumda uyarlıyordu. Bu manzarayı hayal ettiğimde bugün bütün insanların aynı havayı teneffüs etmesini çok isterdim. Müslümanlar, laikler, ateistler, deistler, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, müşrikler ne varsa bütün insanlar keşke bir yerde toplansa da şu ayetlerin bildirisini ultimatonunu hep birlikte bir okusalar. Ama bizim Müslümanlarımız bu ayetleri sadece müşriklere ihtar olarak algılıyor. Öyle değil. Hepsi bu ultimatonla karşı karşıya. Ve en çok da Müslümanlar sorumlu bu adaleti, bu eşitliği, bu barışı korumakla görevli olan Müslümanlar sorumlu. O gün Mina'da bu ayetleri okurken müşriklerden daha çok Müslümanlar titredi. Bu ayetlerin ağırlığından, bu ayetlerin ultimatonundan, ihtarından Müslümanlar titredi. Rabbinin huzurunda, Rabbin kuşatmasında ve koruması altında insanlık kimliğinin, kişiliğinin nasıl eğitildiğine şahit oldular. Keşke bugün de bu insanlar, dünyadaki bu insanlar her biri olsa, bu özle insanlara Allah'ın bu gerçeklikleri anlatılsa, keşke. Haram çıkınca müşriklere bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın. Onları hapsedin. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, salatı ikam eder, zekatı verirlerse artık yıllarını serbest bırakın. Allah bağışlayan, esirgeyendir. Eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını içtip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır. İşte bu onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Mescid-i haramın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl bir ahd olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara karşı dürüst davranın. Çünkü Allah sakın anları sever. Allah suresinin girişinde ilkelerini ortaya koyup ihtiyarlarını yaptıktan sonra Müslümanlara yöneliyor. Ne diyor? Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diyor. Şimdi manzarayı düşünün. Binada putreler ve Müslümanlar yan yana Allah'ın üzerinde toplanmışlar. Ali okuyor. Ve bu ayet okunuyor. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Düşünün manzarayı. Hayal edin. Binada Müslümanlar, müşrikler hep birlikte Ali bin Ebu Talip okuyor ve onlar dinliyor. Ali bin Ebu Talip bu ayeti okuyor. Haramaylar çıkınca müşrikleri buluncağı öldürün deyince, hem Müslümanlar hem de müşrikler şaşırıyor. Çünkü ilk defa okunuyor ayetler. Başından beri korumadan, güvenden, kuşatmadan söz eden Allah, birdenbire Müslümanlara müşrikleri öldürün emri veriyor. Bu durum şok baskı Psikolojik olarak, kültürel olarak şok bir baskı Akla Muhakemeye, iradeye, kalbe şuh Müşrik, yanındaki Müslümanın kendisini öldüreceğini düşünecek. Müslüman, yanındaki müşriki öldürmeyi düşünecek. Bu olabilir mi? Beraber yediler, içtiler, beraber geldiler, beraber minada Allah'ın huzuruna geldiler. Elbette hayır. Hemen orada herkes birbirine girerdi. Gerçi ayet haram aylar çıkınca diyor. Ama insanları ölüm korkusu sardığında haram ayları beklemesi mümkün mü? Onun için Allah şok baskından sonra istisnaları koymaya başladı. Tövbe eder, salatı ikam eder, zekatı verirlerse öldürmeyin. Ha, iyi, bir kapı açıldı. Sizden aman dilerlerse öldürmeyin. Ha, bir kapı daha açıldı. Hatta aman dileyenleri bırakın öldürmeyi, gidecekleri yere kadar götürün, teslim edin. Ooo, bir de koruma altına alın. Şok baskından sonra herkes birbirine bakarken ne oluyor derken ayetler arka arkaya geliyor. Tövbe ederlerse, salat-ı ikam ederlerse, zekat-ı verirlerse öldürmeyin. Sizden aman dilerlerse öldürmeyin. Hatta onları gidecekleri yere kadar koruma altında götürün. Güven altında olsunlar. Çünkü onlar Rabbinizin koruması altındadır. Ama tövbe etmemişler. salatı ı edip zekat vermemişler. Aman da dilememişler. Arabistan'a hükümran olan Müslümanlara baş kaldırmışlar. Onların güvenini alt etmişler. O zaman onlara da fırsat vermeyin. Çünkü onlar fitnecidir. Bozguncudur. Barışı öne çıkaran değillerdir. İşte bugün Mescid-i Haram'da sizlere barış içinde yaşamaya söz verenler hariç, bunlardan başka kim sözleşmelerine riayet eder, kim kendi kendine işine gelince biz barışı korumayız deyip Müslümanları arkadan vurursa, yani ikiyüzlük yüzlükleri riyakarlık yaparsa onların ahdi kalmamıştır. Onların barışı bozulmuştur. Onlar ihanet etmişlerdir. Onları bulduğunuz yerde öldürün. O zaman Mina'daki gelenler, Müslümanlarla birlikte gelenler, haa dediler, biz ihanet etmediğimiz müddetçe, biz Müslümanlara arkadan vurmadığımız müddetçe, biz kalleşlik yapmadığımız müddetçe, bize ölüm yok. Biz güven altındayız. Hatta Müslümanların koruması altındayız. diye düşünmeye başladılar. Asla onlara fırsat verilmeyecek, Kimlerdi? Arkadan vuranlar, barışı bozanlar, fitne fesat çıkaranlar, Allah'a ve Resulüne ve Müslümanlara düşmanlık edenler. Bilin ki ey Müslümanlar, eğer onlara fırsat verirseniz barışınız tehlikeye girer. Kan, gözyosu, zulüm ülkenize egemen olur. Düşünün bir kere, nasıl olabilir ki onlar size galip gelselerdi sizin hakkınızda ne ahit ne de anlaşma gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar. Halbuki kalpleri karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmıştır. Bunlar da minada okunuyor. Kalplerinden geçen söyleniyor, dikkatini çekiyorum. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar. Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötü. Bir mümin hakkında ne ahit tanırlar ne de anlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Şimdi minada toplanan grup içerisinde, putperest grup içerisinde kim bunlar? Herkes birbirine bakıyor. Ayetleri okunuyor, herkes birbirine bakıyor. Müşrikler birbirine bakıyor, manzarayı seyredin. Ali okuyor oradan, onlar birbirine bakıyor. yüzler, riyakarlar, kim? Kimse bilmiyor. Herkes birbirine okuyor, acaba ben miyim? Acaba yanımdaki mi? Acaba o mu? Bir tedirginlik çöküyor. Ve bu ayetin okunması, kalplerinden böyle geçenleri uyarmaya başlıyor. Ve Müslümanlara diyor ki, siz böyle olanlara asla fırsat vermeyin. Aynı zamanda müşriklerle Müslümanlara beraber okunduğu için bu ayet, Müşrikler diyor ki, ha bak kalbimizden geçenleri Ali bize uydur. Müslümanlar da uyardı. Nereden bildi? Geçenler bunu düşünüyor. O zaman kalbinden geçenlere dizgin vurmaya kalkacak. Çünkü karşılığını görüyor. Karşılığı ne? Ölüm. Eğer ayetler diyor ki Müslümanlara, onlara fırsat verirseniz, onlar yaşadığınız ülkelerde insanların haklarını çiğnerler. Rabbinizin kuşatması, koruması onlar tarafından ortadan kaldır. Zulmedilir. Onlar sadece Müslümanlara zarar vermezler. Onlar Müslüman olmayanlara, hayvanlara, bilgilere, gelip geçenlere, herkese zarar verirler. O zaman engelleyin. Ama onlar tövbe ederler, salat-ı ikham ederler ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşiniz olur. Hatalarından dönüp tövbe ederlerse, bir daha kötülük yapmazlarsa, Salatı ı ikham ederlerse, zekat verirlerse kardeşiniz olur. Aradaki bütün iletişimsizlik biter. Müslümanlara şu söz yasaklanmıştır. En küçük bir görüş ayrılığında biz onun geçmişinde biliriz. Sözü, hükmü Müslümanlara yasaktır. Dikkatini çekiyorum. Geçmişi ne olursunuz? Tövbe edip Müslüman olduğu zaman, tövbe edip Allah'a bağlı olacağına söz verdiği zaman, tövbe edip aklının, kalbinin temizlenmesini Rabbinden istediği zaman onun geçmişi yoktur. Artık. Bitmiştir. Müslümanlar geçmişiyle ilgilenmezler. Müslümanlar mevcut durumuna bakarlar. Mevcut durumda insan Müslümanlar gibi davranıyorsa, Müslümansa kardeşimizdir. Mevcut durumdaki ilişkiler sözlerine uyuyorsa mesele yoktur. Ama günümüze bakın. Onlar dönme. Ne demek dönme? Ha Geçmişinde Müslüman değillerdi, Yahudiydi, Hristiyandı bilmem neydi. Sonra döndüler. E kardeşim Resul'ün tebliğinden itibaren herkes döndü zaten. Ebu Bekir döndü, Osman döndü, Ali döndü, Ebu Sufyan döndü, Saad bin Muaz döndü, Esad bin Zürare döndü, Saad bin Ebi Vakkas döndü, Müslümanlar döndü, hicret edenler döndü, Müslümanların devletini Medine'de kuranlar döndü. Dönmeye mi vardı? Dönme eğer geçmişinde kafirdir, sonradan Müslüman olursa herkes dönmeydi. Bu ne sapkınlık ki insanları geçmişiyle suçluyorsun? Yasak. Onlar artık tövbe etmişlerse ve dönmüşlerse Rabbine sizin kardeşleriniz olmuştur.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 Allah bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa Allah sizden cihad edip Allah, peygamber ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Tespitleri görüyor musunuz ayetlerdeki? Ayetleri bilen kavim böyle açıklıyoruz diyor Allah. Ne demek? Bilen kavim, yani düşünen kavim. Kibirlenmeyen, haddini bilen kavim. Kendini üstün görmeyen, hakkı, adaleti arayan kavim. Böyle olmayanlar, bu ayet anlamalar. Haktan yana olmayan. Adaletten yana olmayan, kibirli, bencil, çıkarcı, kendinden başkasını düşünmeyen insanlar bu ayetleri anlamazlar. Kibirler, kendini üstün görenler, hakkın sadece kendilerinin olduğunu zannedenler bu ayetleri anlamazlar. Çünkü onların bütün bakışı kendi çıkarları üzerindedir. Halbuki yaşam paylaşımdır. Sevgi üzerine kurulur. Seveceksin, sayacaksın, paylaşacaksın. Allah'ın kuşatması, koruması altında olanlara hak ve adaleti sağlayacaksın. Bunu bozarsan olmaz. Bunu bozacak insan, kavim bilen değildir. Bilen, onlar cehalet üzerine yürürler. Adı Müslüman olabilir, dini Müslüman olabilir, dini putresi olabilir, dini Hristiyan olabilir, dini Yahudi olabilir, hiç fark etmez. Kibri, bencilliği, çıkarı, öne çıkardığı anda bitmiştir. Onlar cahil bir kavimdir. Bilen kavim değildir. Onlar cehalet üzerine yürüyenler. Onlara karşı savaş emredilmiştir. Onlara hadlerinin bildirilmesi emredilmiştir. Bu konuda en küçük taviz verilmemiştir. Bu tür benciller, çıkarcılar aradan uzaklaştırılmalı, aradan çıkarılmalıdır. Gerekirse yok edilmelidir ki, inansın inanmasın, birlikte yaşayan insanlar arasında adalet hakim olsun. Kalplerinde nifak olan, ortalığı karıştıranlar bunu istemezler. Ey inananlar, siz de aranızdaki barışı bozanları istemeyin. Onlara karşı savaşın. Ey Müslümanlar! Allah'ı, Resulü, müminleri sırdaş kabul etmeyin. Başkalarına sırdaş bilenlerle birlik olmayın. Onların kalplerinde güven yok. Onlar fırsatını bulunca hemen başınıza bela olurlar. Belalar gelmeden sizler tedbirlerinizi alın. Unutmayın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a ortak koşanlar, Kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahidlik ederlerken Allah'ın mescitlerine imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, salatı dosdoğru ikam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin imanıyla bir mi tutuyorsun? Halbuki onlar Allah katında eşit değil. Allah zalimler toplunu hidayet erdirmez. İşte burada Allah değişik konulara giriyor. Müşriklerin kendi kendilerine teselli edecekleri eylemleri var. Onlar Kabe'yi onarıyorlar. Hacılara su veriyorlar. Onlara yedirip içiriyorlar. Allah önce onların bu düşüncelerinin hiçbir şey ifade etmediğini belirtiyor. İman etmemişseniz bu yaptıklarınızın bir değeri yok. Sizlerin mescitleri tamir etmeye de hakkınız yok. Ne yazık ki tarihimizde, günümüzde Allah'ın bu ayetleri tecelli ediyor. Bakın kazanırken helal haram tanımayanlar camiler mescitler yaptırarak kendilerinin kurtulacağını zannediyorlar. Allah'ın yasalarıyla oluşturulması gereken düzeni çağdışı ilan edip çıkarlarına göre düzen kuranlar, insanları kandırmak için görsel faaliyetler sergileyerek Müslüman olduklarını hem de iyi bir Müslüman olduklarını vurguluyorlar. Bilseler Allah'ın mescide, mescitleri tamire ihtiyacı yok. Allah ne diyor? Yeryüzü sizin için mescit kılındı. Kimse Allah'a asi olup ben mescit yapıyorum, mescitleri tamir ediyorum diye Allah'ı kandıramaz. Diyor ki Allah ben kanmam, ben size yüzünü zaten mescit yaptım. Sizin taştan duvardan ördüğünüz mescitlerin bir anlamı yok ki içinde iman olmayınca. Tövbe sonrasındaki bu ayetler Müslümanlara bu konuda titiz olmalarını öğretiyor. Unutmayın, iman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler. Rütbe bakımından Allah katında üstündürler. Bunlar daha üstündür.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 Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onlara dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir. De ki, eğer babalarınız, uğurlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hızlı kazandığınız mallar, kesahata uğramasına korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cehad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah falsıklar toplumuna hidayet edilmez. İşte ayrılık noktası. Zurnanın sesinin yükseldiği yer. Düşüncede, hayalde, yaşamda ayrılık noktası. Allah'tan, Rasul'ünden, Allah yolunda cihad etmekten daha üstünse, daha sevgiliyse neler? Babalar, analar, oğullar, kardeşler, eşler, hısım akraba, kazanılan mallar, kesata yani durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretler, hoşlandığınız çok sevdiğiniz meskenler. Ne diyor Allah? Bekleyin. Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluklara hidayet etmez. Aman Allah. Allah bu tercihi, bu sevgiyi, bu üstünlüğü Allah'a, Resul'a, Allah, Resul e, Allah yolunda cihade vermeyenlere fasık diyor. Fasık. Allah diyor. Sevgi de üstünlüğü evine vermiş, ailesine vermiş, işine vermiş, gücüne vermiş, anasına vermiş, babasına vermiş, çocuklarına vermiş, eşine vermiş. Allah'a vermemiş. Allah diyor ki sen fasıksın diyor. Bu halinle fasıksın. Bitti. Bu ayetlerle karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Ayrılık noktası. Ölçünün, mizanın en ağır şekilde bu ayetlerle kendini bulduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu ayetlerin kapsamında tercihlerimizi, üstünlük verdiklerimizi, sevgimizi ele alıp düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Andolsun ki Allah birçok yerde... Ve Huneyn Savaşı'nda size yardım et. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtarmamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gelsin geriye dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de kafirlere azap etti. İşte bu o kafirlerin cezası. Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Zira Allah bağışlığa geldi ve ayetler putperestlere vurulan son darbeden bahsediyor. Nedir o? Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra mescide harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Dediğim gibi, sürekli söylüyorum. Bu ayetler okunurken, müşrikler, Müslümanlar minada yan yana. Allah bir şok baskın daha yapıyor. Müşrikler ancak pisliktir diyor. Ali bunları okuyor. Müşrikler dinliyor. Müslümanlar da dinliyor. Yanında müşrikler var. Müşrikler ancak bir pisliktir ayetini hem müşrikler hem Müslümanlar dinledi. Bu ifade Allah için minaya toplanmış insanların aklına, muhakemesine, iradesine, kalbine tekrar yapılan bir bombardıman, bir baskın. O gün Allah iki topluma da eşitlikle hitap ediyor. Müşüklere, Sizin huzuruma gelmeniz sizi kurtarmaz. Bana benim istediğim şekilde inanmadıkça ben size temiz saymam diyor. Dikkatinizi çekiyorum bu ayetle. Sizin inancınızda pislikler var. Ben bunları kabul etmem diyor Allah. Eğer tekrar huzuruma gelmek için minaya gelmek istiyorsanız pisliklerinizden kurtulun. Pisliğiniz devam ettikçe bir daha huzuruma gelmeyin. Bu çok önemli. Bakın mesaja. Müşrikler dinliyor. Allah diyor ki benim için mi geliyorsunuz? Demek istiyor. Evet, öyleyse pisliklerinizden kurtulmayın. Kurtulmadıkça gelmeyin. Müslümanlara diyor ki, onlar bir pisliktir. İnançlarına pislik var, onları da sokmayın. Çünkü egemen sizsiniz, emir sizsiniz, Mekke sizin, Kabe sizin. Teslim aldıksın. Ben onları bu haliyle, bu Mekke'de istemiyorum, bu huzurda istemiyorum diyor Allah. Burası temiz bir yer oldu artık. Bunu müşrikler dinliyor, bunu Müslümanlar dinliyor. Ve Allah Müslümanlara bu ayetle şunu söylüyor. Şu manada şunları söylemek istiyor. Onlar sizinle birlikte huzuruma gelmesi sizi kandırmasın. Yani bugün onlar sizinle beraber geldiler, huzuruma birliktesiniz ama sizi kandırmaz Onlar pislik. Onlar Müslümanların yanında diye temiz sayılmazlar. Hani bugün de var ya, Müslümanlar bir şey yapmaya kalktığı zaman, bazıları İslam'a tam inanmasa da Müslümanlarla birlikte hareket ediyorlar. Allah uyarıyor. O yanındakine dikkat et. Onun kalbinde, inancında pislik var. Ona çok güvenme yani. Benim için bir şey yapmaya kalkarsan da onu yanına alma diyor Allah. Anlamı dikkat ediyorsunuz değil mi? Allah diyor ki, benim için bir şey yapmak istiyorsanız halis ve muhlis bir şekilde yanınıza kendinizden başkalarını almayın. Pislikleri hiç almayın. Yalnız gelin. Mesajı anlıyor musunuz? Onların pisliği devam ettikçe bir daha huzuruma gelmeyin diyor Allah. Bu çok önemli. Allah Müslümanlara şunu da söylüyor dolaylı olarak. Onların sizinle birlikte huzuruma gelmesi sizi kandırmasın. Yani bazıları inanmadıkları halde İslam'ı Müslümanları destekliyor. Sizi kandırmasın. Bizi kandırmasın. Çünkü onların içinde pislik var. Temiz değiller. İşte o gün Allah onlara diyordu ki, bu nedenle Kabe'yi ziyarete gelmesinler bir daha. Rabbimizin evi dedikleri Kabe'ye gelmesinler. Minaya gelmesinler. Sakın onlar. Gelmezse zarar ederiz diye düşünüp korkmayın. Ha bunun söylenmesinden maksat ne? O gün haç dönemlerinde ticaret yapılıyordu. Haç dönemlerinde herkes kendi mahallinden ne varsa satacağı oraya getiriyordu, kervanlar geliyordu ve orada ticaret pazarı kuruluyordu, fuar kuruluyordu. Öyle boşu boş gelmiyorlardı. Onun için Ebu Sufyan ne diyordu? Din bizim için ticarettir diyordu. Biz diyordu 360 kutu kaldırırsak ne oluruz batarız diyordu. Arapların geleneğinde ne vardı? Hacca gelirken eşyalarını getirip orada satıyorlardı. İhtiyaçlarını alıp gidiyorlardı. Hani bugün Müslümanlar Hacca gidenler için şöyle diyorlar ya. Ticarete mi gidiyorlar, ibadete mi gidiyorlar? Diye soruyorlar ya. Bu tür soranlara verilecek en güzel cevap. Kendinize gelin. Bilebilmez de konuşmayın. Müslümanlara hacca hem ticaret hem de ibadet için giderler. Kendi kendinize hükümler icat etmeyin demek düşer. Ne yazık ki günümüz Müslümanların öğreneceği çok şey var. Allah o gün Müslümanlara diyor ki, müşriklerin hacca gelmemesi nedeniyle uğrayacağınız bir maddi zararı düşünmeyin. Ticari zararı düşünmeyin. Rabbiniz size başka nimet kapalı açar. Hani müşrikler gelecek pazarlar bol olacak, eşyalar bol olacak, alışveriş iyi olacak diye onlar gelmezse kötü olacak diye düşünmeyin. Allah size başka nimet kapılar açar. Allah bile siz bilmezsiniz. Bu ifade önemli. Bu ifadeleri bugün de çok iyi kavramamız gerekiyor. Ekonomi için, ticaret için tavizler vermememiz gerekiyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Neden? Çünkü... Yahudiler, Uzehir Allah'ın oğlu Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğlu dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürüyorlar? Allah'a bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve meylem oğlu Mesih'i Rabb'i ettiler. Halbuki onlara ancak tek bir ilaha kulluk etmeleri emr olundu. Ondan başka ilah yok. O bunların ortak koştuklarına münezzeh. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalarda Allah nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez. On Müşrikler hoşlanmasalarda dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulüne hidayet ve hak din ile gönderdi. Ey iman edenler! Havamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler, Allah'ın yolundan engellerler, altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elen verici bir azabı müjdele, cehennem ateşinde kızdırılıp, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağılacağı gün, işte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeyleri tadın denilecek. Allah kitabı ehli olan Yahudilerin, Hristiyanların neden müşrik olduklarını anlatıyor. Dikkat ettiniz mi? Onlar bilginlerini, rahiplerini, hahamlarını, papazlarını, papalarını kendilerine ilah edindiler. Nasıl oldu bu? Onlar Allah'ın ayetleri varken, ne diyor Allah ayetlerin başında? Haramı haram saymadılar. Ne yaptılar? Helal kıldılar. Onlar Allah'ın ayetleri varken kendi hükümleri doğrultusunda din adına hüküm verdiler. Onlar Allah'ın ayetleri olmadığı yerlerde verdikleri hükümleri Allah'ın dininden saydılar. Bugün Müslümanlar da aynı noktada değil mi? Alimlerinin verdikleri hükümleri, iştahatları, fetvaları Allah'ın dininden sayıyorlar. Biliyorsunuz iştahatlar, fetvalar Allah'ın hükümlerinin olmadığı yerlerdir. Bunlar insanların görüşleridir. İnsanların görüşleri Allah'ın dinine ait hüküm sayılabilir mi? Kim insanların görüşlerini, hükümlerini Allah'ın dininden sayarsa kendini Rabb yerine koymuş olmaz. Kendisi yapmasa da başkaları onların görüşlerini, hükümlerini Allah'ın dininden sayarsa onları Rabb yerine koymuş olmaz. Bugün İslam hukuku dediğiniz zaman kitaplara bir bakıyorsunuz. Hükümlere bir bakıyorsunuz. Neredeyse tamamı insanların görüşleri. O şöyle dedi, bu böyle dedi, o şöyle iştahat etti, bu şöyle iştahat etti, o müştehih böyle dedi, o fakih böyle dedi, o fetva makamı böyle dedi. Otuz cilt, kırk cilt okuyorsunuz. İçinde Allah'ın hükümünü kaç tane derseniz, neredeyse sıfır. Ciltler dolusu hükümler oluşturulmuş ve diyorlar ki bunlar Allah'ın dinine ait. Kimin görüşleri Allah'ın dinine ait? İnsanların görüşleri. Allah bu ayetlerinde Yahudiler yapıyordu bunları diyor. Hristiyanlar yapıyordu bunları. Onlar papalarının, alimlerinin, rahiplerinin, hahamlarının, papazlarının görüşlerini topladılar. Din dediler. Hristiyanlık ve Yahudilik dediler. Ve böylece kendilerini Rabbid taz ettiler. İşte bu noktada Allah diyor ki, onlar Allah'tan başka Rab edinmek müşrik oldular. Allah onlar ne yaparsa yapsın, İslam ateşini yakmakta devam edecektir. Bunları sildiği kadar karıştırsın. Onları yerle bir edecek... Yerine Müslümanları hakim kılacak gerçekten inananları. Allah'ın hükümlerine, Allah'ın dinine ait hükümleri ancak Allah kor diyenleri hakim kılacaktır. Onların dünyada biriktirdikleri hiçbir şey onların kurtulmalarını sağlamayacaktır. Ne altınları ne gümüşleri o gün ne ziynetleri. Bugün ne malları ne servetleri ne mülkleri kurtarmayacak. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan dördü haram aydır.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 Allah kafirler toplumu hidayet erdirmez. Bakınız, bu ayetlerde Allah müşriklerin kendi çıkarlarına göre nasıl her şeyi yorumladıklarından söz ediyor. Onlar haram ayların yerini değiştirirler. Bir yıl sayarlar, bir yıl saymazlar. Onlar Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılarlar. İşte böyleleriyle sonuna kadar topyekun savaşın diyor Allah. Bugünkü Müslümanlara inat, bugünkü Müslümanların yorumlarına inat. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatına, ailete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ailetin yanında pek az. Eğer çıkmazsanız savaşa sizi pek elem verici bir aza bile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Öyle kendin kendinize kurumtuya da kapılmayın. Kendinize de bahane bulmayın. Allah... Madem ki siz savaşmıyorsunuz benim için der, savaşacak toplulukları getirir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadir. Eğer siz ona yardım etmezseniz ona Allah yardım eder. Hani kâfirler onu burada resulünden bahsediyor. Hani kâfirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı sürgünden bahsediyor Hicret'ten. Hani onlar mağaradaydı. Sev mağarasını Kâse'den bahsediyor bu arkadaşına. Üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu Resulullah. Ebu Bekir'e, arkadaşlar. Bunun üzerine Allah ona emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi. Kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yüceydi. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahiptir. Bütün bu ultimatomlardan sonra Allah Müslümanlara yöneliyor. Resule Müslümanlara yaptığı yardımlardan söz ediyor. Bunların hatırlanmasını istiyor. Bugün biz de düşünmeliyiz. Hayatımızı gözden geçirmeliyiz. Eğer hayatımızı dikkatle izlersek, Allah'ın yardımlarını göreceğiz. Ummadığımız, bilmediğimiz yerlerden Allah bizlere, sizlere, hepimize yardım etmiştir. Farkında olmayabiliriz. Allah'ın bu nimetini inkar mı edeceğiz? Minada okunan ayetler, putperest Arap halkını bir kültürle, bir ideolojiyle, bir inançla asimile etmiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ali bin Ebu Talip oradan Tevbe Suresinin bu ayetlerini okurken ne müşrikler, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler asimile edilmediler. Aksine putperestler dahil, Hristiyanlar dahil, Yahudiler dahil, bütün insanların içinde bulunan yaratıcıya bağlılık, yakınlık kavramları yeniden düzenlendi. Putperest ağapların, Yahudilerin, Hıristiyanlarla ortak bir inancı var. Onların her biri Allah'a inanıyorlar. Müslümanlar Allah'a halis olarak tabi o gün. Yani bozulmamış olarak inanıyorlar. Diğerleri ise tarihi süreç içerisinde inançları bozulmuş, tahrif etmişler. Allah'a olan bağlılık ilişkilerinde aracılar bulmuşlar. Allah hakkında yaratılmışlar hakkında özden kopan düşüncelere ulaşmışlar. Mina'da okunan 40 ayet bozulmaları insanlara anlatıyor. Ey insanlar huzuruma gelmişsiniz, benden yakınlık istiyorsunuz ama yakınlığınızı bozan şeyler var. Dikkat edin. Sizler sapmışsınız, bozmuşsunuz, halis olan dini, size gönderdiğim dini saptırmışsınız, benimle aranıza Rabler koymuşsunuz, pislikler koymuşsunuz, atın onları temizlenin. Minarda olmayan Yahudiler, Hristiyanlar, bozulanlar grubunda nerelerden bozuldukları anlatılıyor. Böylece Haç'tan sonra yeryüzüne dağılan bütün insanlar Allah'ın insanları nasıl değerlendirdiğini anlatacak. Putperestler, Hristiyanlar, Yahudiler Allah'a yakınlıklarıyla övünürlerken Allah onlara boşuna övünmeyin. Ben sizin bana yaklaşımınızdan memnun değilim. Sizler bana temiz yaklaşmadınız. Düşüncelerinizle kendinizi kirlettiniz. İnancınızı saflıktan kirliliğe götürdünüz. Sadece bana inanmadınız. Benimle aranıza aracılar koydunuz. Onların bir kısmına tanrılık görevi verdiniz. Ben bunları kabul etmiyorum. Eğer böyle inanacaksanız bir daha huzuruma gelmeyin diyordu Allah. Putperestlere Kabe'nin yasaklanmasının nedeni buydu. Hristiyanlara, Yahudilere Kabe'nin yasaklanmasının nedeni buydu. Müslüman olmayanlara Kabe'nin yasaklanmasının nedeni buydu. Mescide haramın yasaklanmasının nedeni buydu Müslüman olmayanlara. Allah huzuruna saf, arı, duru, temiz olanları istiyordu. İnsan olarak insanlığını bilen, kendisine halis, duru inananları istiyordu. Bu özleriyle okunan 40 ayet insana yerini hatırlatıyor. Rabbini doğru dürüst anlamasını istiyordu. Değilse huzurdan uzaklaştırılmışlardı. Bundan böyle Allah'ı sevenler, O'nun yanında olmak isteyenler, kendilerini inancın çiriliklerinden arındırarak gelmeleri gerekiyordu. Bunun yolu da şirk içinde olmamak. Tarih sürecinde insanların nasıl şirke bulaştıklarını ise, Resul Muhammed'e gönderilen ayetler bütün ayrıntısıyla anlatıyordu. Onun için Resul Muhammed'e inanmayanlar, Muhammed'in tebliğ ettiği ayetlere inanmayanlar şirkten kurtulamazlardı. Çünkü sadece Resul Muhammed'e o gün gelen kitaplar henüz arı, duru, tertemizdi. Ama Tevrat bozulmuştu, ama İncil bozulmuştu, tahrip edilmişti. Onun için Allah bütün insanlara, Hristiyanlara, Putperestlere ve Yahudilere Resul Muhammed'e inanmazsanız, onunla gönderdiğim kitaba inanmazsanız siz şirkten kurtulamazsınız diyordu. Onun için minada okunan ayetler evrenseldi. Dünyadaki bütün insanlara Allah sesleniyordu. Dünyadaki bütün Allah'a inananlar kim olursa olsun Budistmiş, Hristiyanmış, Yahudiymiş, Müslümanmış, başka şeymiş fark etmiyor. Allah'a, Tanrı'ya inanan bütün insanlara Allah sesleniyor minada. Gerçekten Allah'a yaklaşmak, huzurunda olmak istiyorsanız şirklerinizden temizlenin öyle gelin. Sizi şirkinizde kabul etmeyeceğim diyor Allah. Minada seslenişin özü buydu. Bütün insanda. Bunun için Resul Muhammed'e inanmaları, Resul Muhammed'in tebliğ ettiği ayetlere inanmaları gerekiyordu. Çünkü sadece Resul Muhammed'in tebliğ ettiği ayetlerde şirk bütün açılımlarıyla açıklanmıştı. Tevrat'ta ve İncil'de zaten diğer kitaplarda tarif edilmişti. Müslümanların ilk haccı, Ültimatom'la başlar. Ültimatom, müşriklerle Müslümanların yollarının iyice ayrılmasını ortaya çıkarıyor. Bir terazi gibi her şeyi ince ince dokuyor. O nedenle Ali bin Ebu Talib'in okuduğu 40 ayeti defalarca mina eteklerinde müşrik, müslüman sıralanmış halde okumalıyız ki anlamalıyız. Hayalimizde, hayal kurmalıyız. Ayetlerin kelimeleri üzerinde değil, ayetlerin okunduğu atmosferde okumalıyız. Duyarak, hissederek, akıl ederek, yanımızdaki müşriki düşünerek, kendi sevdiklerimizi düşünerek, hayatımızı düşünerek, anamızı, babamızı, çocuklarımızı, kardeşlerimizi, işimizi, ticaretimizi düşünerek ve Allah'la aramıza soktuklarımızı düşünerek. Neleri sokmuşuz? Ancak o zaman hacımız gerçekleşir. Değilse haç aç değil, insan yığını olacaktır. Bizlere bugün... Bir haç emiri, bir haç tebliğcisi gerekir. Doğru bir şekilde. Ama ne yazık ki yok. Evet arkadaşlar, bugün konu gereği biraz uzun oldu. Kusura bakmayın, af diliyorum ama bölemezdim. Onun için sabrınıza teşekkür ederim. Sunum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Allah'ın selamıyla Allah'a emanet olun derim. İyi geceler diliyorum.